Allahu biledihi, ne şeytanı rajiim. Bismillahi r ve nesda'inu hu, ve nestafiro, ve nesauzu biledihi min şurur antusina ve min siyat amarina. Men yehtihi Allahu, fela ve men yudl fela harriyle. Ve eşhed an la ilahillallah, wahdahu la shirkila. Ve eşhed an muhammedan abduhu ve rasuluh. Inna baht. Fainnastaqal hadis kitabullah ve khair alhadihi ve umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bil'â, ve kulle bid'atin galâle, ve kulle zalâletin finnâr. Said Tefsir dersimizde Araf suresinin 8. ayetindeyiz. Allah Azze ve Celle mealen <gülüyor> şöyle buyuruyor. O gün tartı haktır. Tartılara ağır gelenler var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu ayette el Sünnet ve Cemaat'in akide, iman esaslarından birisi olan mizan mizana, iman e, konusuna delil vardır. Mücahit dedi ki ayette geçen el-hakku kelimesi adalet anlamındadır. Tartının ağır gelmesi sevapların ağır gelmesidir. Tartının hafif gelmesi ise sevapların hafif gelmesidir. Bunu sahip bir isimadla Mücahit tefsirinde Taberi İbn-i tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas Abbas radiyalanma diyor ki, kurtuluşa erenler talep ettiklerine ulaşan ve kaçındıkları şehirden kurtulan kimselerdir. Muhlihun, felaha erenler bunlardır. Ömer bin El Hattab radıyallahu anh dedi ki, bazı kişilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip önüne namazda oturduğu şekilde oturdu. Yani diz dize dayayıp e, dizleri üzerinde oturdu. Bu ilmin edeplerindendir. Elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerinin üstüne koydu ve ey Muhammed İslam nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasul olduğuna şehadet etmen, namazı dost doğru kılman, zekatı vermen, hac ve umre yapman, cünüplükten temizlenmen, abdesti tas alman ve Ramazan orucunu tutmandır. Adam, eğer bunları yaparsam ben Müslüman olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Demek ki kişinin Müslüman olması, kelime-i şehadet, şehadeteyni e, ifade etmesi, buna şadik etmesi, namaz dosdoğru kılması, yani namazı ikame etmesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan görülen, ondan öğrenilen şekilde kılması, zekatı vermek, hac ve umre yapmak, cünüplükten temizlenmek, yani kişi Erkekse veya kadınsa cünüp olduğu zaman bundan gusletmesi, kadınsa hayızdan temizlenmesi, abdesti tastamam alman ve Ramazan orucunu tutmandır. Bunları yaptığı zaman kişi ancak Müslüman olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam doğru söyledin Ey Muhammed, peki iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman etmen. Cennete, cehenneme, mizana, öldükten sonra dirilmeye, hayr ve şeriyle kadere iman etmendir. Burada görüldüğü gibi Müslim'de gelen rivayetten farklı olarak mizana iman etmekte zikrediliyor. Yani mizana iman da imanın şartlarındandır. Adam, bunları yaptığım zaman ben bir mümin miyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Bu lafzıyla sayı isnapla lalkayı es-sünnede İbn-i İbban e, sayhinde, Beyhakişu Abul İman'da ve El-Methal'de rivayet etmişlerdir. Ebu Malik el-Eşer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah vesam vesselam şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri göklerle yer arasını doldururlar. Yahut doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhandır sabır bir ziyadır. Kur'an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Bütün insanlar sabah kalkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat eder yahut helak. Bunu sahip bir isnatla Müslim rivayet etmiştir. Bu rivayetin burada zikredilmesinin sebebi bu mizanın bizim geldiğimiz şekilde işte terazi gibi düşünülmeyip de manevi olan, işte elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Yani bunlarla dolan bir mizan olduğuna, yani bizim e, görüp bildiğimiz mizanlarla o mizanın kıyaslanmaması gerektiğine e, işaret içindir. E, Ebu Ureyl gelen rivayette yine şöyle buyurulmuştur. Allah Resulü aleyhisselat ise, dilde hafif, mizanda ağır olup Rahman'a sevimli olan iki kelime vardır buyurdu. Bunlar subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil lazim. Yani Allah'a hamdiyle birlikte tenzih ederim, Yüce Allah'a tenzih ederim kelimeleridir. Bunda da Bukhari ve Müslim rivayet etmişleridir. İbn-i Amr gelen bitaka hadisi diye meşhur rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki göklerle yer ve ikisinde bulunanlar şayet mizanın bir kefesine konulsa, La İlahe sözü de diğer kefesine konulsa onlara ağır gelirdi. Bu hadis bize mizanın iki kefeli olduğunu gösteriyor. Göklerle yer ikisi ve ikisi arasında bulunanların hepsi mizanın bir kefesine konsa ve La ilahe illallah, diğer bir kefeye konsa muhakkak La ilahe illallah sözü bunlara ağır gelirdi. Aynı zamanda tevhid sözünün ağırlığında ifade etmektedir. Bunu Ahmet ve Hakim rivayet ediyorlar. Yine İbn-i Amr radiyallahu rivayet etti hadisinde Resulü şöyle buyurdu. Burada biraz daha geniş şekli var.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 O kimse hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Sonra herhangi bir özrün yani mazeretin var mı buyuracak. O kimse hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah şöyle buyuracak. Evet yanımızda sana ait makbul bir amelin vardır. Kişi kendi bile ee, bilmiyor bunu. Ve bugün asla sana haksızlık edilmeyecektir. Üzerinde şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de onun kulu ve Rasuldür yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak ve Allah kendi tartında kendin bulun. Yani kendin tart diyecektir. O kişi de ey Rabbim bu dosyalara karşı bu tek kağıt parçası nedir ki diyecek. Allah azze ve celle buyuracak ki bugün sana asla zulmedilmeyecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Günah sicilleri bir kefeye konulacak, kağıt parçası da bir kefeye konulacak. Sicillerin konulduğu kefe yukarı kalkacak. Kağıt parçası ağır çekecektir. Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır basamaz. Bunu Tirmizi İbn-i Maci, i̇bn İbban, Hakim ve Ahmet bin Hanber sahip iznatla rivayet ediyorlar. Evet, burada e, açıkça görülüyor ki kişi eğer tevhidi bozmamışsa, kelime-i tevhidi iptal eden bir işte bulunmamışsa, Nisa suresi 48 ve 116. ayetlerinde buyrulduğu gibi Allah azze ve celle, kendisine şirk koşulması dışında diğer günahları dilerse affeder dilediği kimseye. Bunu bildirmiştir. Ama şirke asla bağışlamayacağını bildiriyor. Demek ki bu la ilahe illallah sözünün bir kefesine konduğu, amel kefesinin mizanının bir kefesine konduğu kişi şirk koşmamış bir kişidir. Şirk ise tevhidin ihlaliyle ortaya çıkar. Yani Allah Azze ve Celle'ye sıfatlarından herhangi bir sıfatla ortak koşmak, bilerek, kasıtlı olarak e, ortak koşmak, ikra altında olmaksızın e, ortak koşmak suretiyle veya e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine ortak koşmakla. Çünkü e, Allah Azze ve Celle ibadette birlendiği gibi yine o ibadette e, mürsilin, mürselin ve mürsilin birlenmesi söz konusudur. Yani Allah'ın birlenmesi mürsilin birlenmesidir. Yani Rasul gönderinin birlenmesidir. Mürselin, yani Rasul'ün birlenmesi de işte mürselin birlenmesidir. Gönderilen elçinin birlenmesidir. Allah Azze ve Celle kendisine bizzat kendi gönderdiği elçilerinin bildirdiği dışında bir şeyle ibadet edilmesini yasaklamış ve e, bu şekilde kendisine ibadet edilmesini dinde bir şeyleri Meşru kılmak ve bu meşru kılanlar ortak edilmek olarak nitelendirilmiştir. Şura suresi 21. ayetinde bildirildiği gibi. Dolayısıyla Allah'a kullukta e, bidatlerden de şirkten de kaçınmak gerekir. Bidatlar kişiyi e, şirke götüren vesileleridir. i̇bn Mesud radıyallahu an Erak ağacından bir misvak kesiyordu. Kendisi ince bacaklıydı. Rüzgar onun bacağını açınca insanlar ona güldüler. Yani onun bacaklarının inceliğine, zayıflığına güldüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden gülüyorsunuz dedi. Onlar da ey Allah'ın nebisi onun bacaklarının inceliğine gülüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onun iki bacağı mizanda Uhud dağından daha ağır gelecektir. Bunu da Ahmet, Tayalisi, Bezar Ebu Yala, Şaşi ve Taberani sahip isnatla rivayet ediyorlar. Dokuzuncu ayet. Kimin de tartısı hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize zulmettikleri için nefislerini hüsrana uğratanlardır. İbn-i Amr gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde teraziler konulur ve kişi alınıp sevapları bir kefeye, günahları ise diğer kefeye konulur. Mizanın günah kefesi ağır gelince cehenneme gönderilir. Adam alınıp götürülürken Rahman'ın katından bir ses... Acele etmeyin, acele etmeyin, daha teraziye konulmamış ameli vardır diye seslenir. Sonra da üzerinde Allah'tan başka ibadet katilah layık hak ilah yoktur yazılı bir kağıt parçası getirilir ve adamın güzel amel kefesine konulur. Kağıdın bulunduğu kefe ağır basar. Bunu bu şekliyle Hasan Birisnat'la Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Az önce ayrıntılı şekli geçmişti. Mizan hakkında işte iki kefesi olduğu, bunun gözü olduğu, konuşan bir dili olduğu şeklinde daha ayrıntılı rivayetler de gelmiştir. Akide kitaplarında bu ayrıntıları bulabilirsiniz veya hadis kitaplarının mizanla ilgili bölümlerinde. 10. ayet Andolsun sizi yeryüzünde yerleştirdik. Mekkennakum ve size orada pek çok geçimlik yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Katade dedi ki, yeryüzünde yerleştirdik. Yani mekken nakum fil ardı ifadesi, onlara imkanlar verdik demektir. Yani size yeryüzünde imkanlar verdik ve pek çok ge geçimlik yarattık manasındadır. 11. ayet, and olsun sizi yarattık, sonra da size şekil verdik. Sonra melekleri Adem'e secde edin dedik. Onlar hemen secde İblis müstesna. O secde edenlerden olmadı. i̇bn Abbas Abbas radiyalanma dedi ki, erkeklerin sulbünden yaratıldılar ve kadınların rahimlerinde kendilerine şekil verildi. Yok. Katade evet. dedi ki, Allah'ın Allah insanı çamurdan yarattı. Sonra sizlere annelerinizin karnında ilk önce kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra kemik, sonra bu kemiklere et giydirerek şekil verdi. Ebu Aliye de şöyle demiştir. Yeryüzünde bulunan meleklere secde etmeleri emredildi. Evet. Bunu İbn Ebî Hatim Hasen bir isnatla rivayet ediyor. Yani Ebu Aliye'nin bu kavline göre, bu açıklamasına göre semadaki meleklere değil de yeryüzünde bulunan meleklere böyle emredildi. Secde etmeleri emredildi diyor. 12. ayet sana emrettiğim halde seni secretmekten alıkoyan nedir buyurduğu zaman ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Yani iblis böyle dedi. Hasan el-Basri dedi ki, iblis beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyerek kıyas yapmıştır. İlk kıyas yapan iblistir. İbn-i dedi ki, ilk kıyas yapan iblistir, güneşe ve aya da ancak kıyaslarla ibadet edilmiştir. Avf bin Malik el-Eşcair radiyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetin 70 küsur fırka ayrılır. Onların titne bakımından en büyükleri, meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. Bunu sahip bir isnabla Ebu Zura etli tarihte Hakim, Bezzar, Taberani ve Hatibül Bağdadi rivayet etmişlerdir. 13. ayet O halde... Hemen in oradan. Yani iblise hitap. Sen için orada büyüklenmek yoktur. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İnne kemine sahirin. Sen küçüklerdensin. Yani buradaki sahir ifadesi küçük. Küçük ifadesi aşağılık manasında. Çünkü Allah'a isyan eden kişi, Rasulüne isyan eden kişi, sigar ile aşağılık ile e, cezalandırılır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hadi. kıyametin önünde kılıçla gönderildim. Bana tabi olanlara izzet yazıldı. Emrime evet. muhalefet edenlere de sigar, küçüklük yazıldı. Kim bir kavme kendisini benzetirse onlardandır buyuruyor. 14. ayet Bana diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. 15. ayet muhakkak sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. es dedi ki ona yani iblise diriliş gününe kadar mühlet verilmedi. Lakin malum bir vakte kadar mühlet verildi. O da sura ilk üfürülüş vaktidir. O zaman göklerde ve yerde bulunanlar ölürler. Yani sura ilk üfürüldüğü zaman gökte ve yerde olanlar ölürler. Burada evet e, gördüğü gibi iblis Allah azze ve celle'ye meleklerine, e, peygamberlerine, Kıyamet gününe, ahiret gününe bunların hepsine iman eden birisidir. Yani Allah'a e, isim ve sıfatlarında ortak koşması da söz konusu değil zahire. Onun küfre girmesinin sebebi Allah tarafından vahile verilen bir ile aklıyla, ile kıyasıyla karşı çıkarak e, secde etmemesi, emri yerine getirmemesidir. Bu sebeple kafirlerden olmuştur Bakara suresinde daha önce geçtiği gibi. Dolayısıyla bizim az önce zikrettiğimiz tevhidi, ittiba tevhidi bunun içerisine girer. Yani Allah Azze ve Celle tevhid edilirken uluhiyetinde, rububiyetinde, isim sıfatlarında birlendiği gibi onun gönderdiği vahiy ile, vahyin gereğine, emrin ve yasanın gereğine itaat etmekte İttiba tevhididir. Yani emre ve nehiye ittiba tevhididir. Bu emre ve nehiye muhatap olma da bizim için rasuller vasıtasıyla oluyor. Nitekim Allah Azze ve Celle kıyamet günü kullarını sorguya çekeceği zaman bunlar içerisinde mazur, e, mazeret sahibi olan fetret ehli, işte çocuk, henüz buraya ermemiş çocuk veya aşırı bunak veya deli gibi e, kimseleri sorguya çekeceğinde şu lafız da gelmiştir ben size Rasuller gönderdim. Rasuller gönderdiğinde kimisi işte bunaklığını mazeret gösterecek, kimisi bana peygamber daveti gelmedi diyecek, kimisi işte benim aklım ermiyordu diyecek. Bugün ben size kendi Rasulüm olarak geldim diyecek. Yani burada Rasule ittiba, Rasulün birlenmesi bazen Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. Yani eğer emir ve yasak doğrudan Allah'tan alınan bir emir ve yasaksa ittiba tevidi bunu da içerir. Burada da bu durum söz konusu. Yani Allah Azze ve Celle iblise doğrudan bir Emirde bulunmuştur ve iblis bu konuda e, rasullerin getirdiğinden başka bir şeyle kıyasla veya reyle e, muhalefet etmiş dolayısıyla kafirlerden olmuştur. Demek ki itibar tevhidinin ihlali de kişi kişiyi tevhidin dışına atar şirket düşürür. 16. ayet dedi ki iblis o halde beni azdırdığından dolayı. Onlar için mutlaka senin dost doğru yolunda oturacağım. Burada iblisin Allah Azze ve Celle'nin kaderine de iman ettiğini görüyoruz. Bugün kaderiye buna da iman etmiyor kader inkarcıları. Beni sen azdırdın diyor. Yani hidayeti ve saptırmayı Allah'a nispet ediyor. Allah Azze ve Celle de bunu inkar etmiyor burada. Yani beni azdırdın diyor iblis. İblis demek ki kadere iman konusunda da sünnet ve tevhid ehliyle aynı akideye sahip. Amelde muhalif. Bugün kaderiye işte saptırmak Allah'tan değildir. Kişiler kendisi sapar veya hidayet olmak Allah'tan değildir. İnsanlar kendisi hidayeti veya sapkınlığı, yani Allah'ın bir müdahalesi olmaksızın kendileri seçer diye iddia ediyorlar. Evet, beni azdırmandan dolayı onlar için mutlaka senin dost doğru yolunda oturacağım dedi. i̇bn Abbas Pasr radiyallahu anh'a, Tebime kavlinin manası, Beni saptırmana karşılık demektir. Nitekim gava kelimesi e, sapmaktan gelir. İğva saptırma, saptırıcı vesveseler verme demektir. Muhammed bin Kabe'l-Kurazi dedi ki Allah kaderiyeyi kahretsin. İblis bile Allah'ı onlardan daha iyi biliyor demiştir. Sebre bin Ebi Fakihe radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan Ademoğlunun yollarında oturur. Şeytan insana karşı İslam yolunda oturur. Yani onun Müslüman olmasının önünde bir engel olarak oturur ve Müslüman olup dinini, babalarının dinini terk edeceksin der. Ademoğlu onu dinlemeyerek Müslüman olur. Sonra ona karşı hicret yolunda oturur. Çünkü Müslüman olduğu zaman eğer küfür diyarındaysa Müslümanların yanına hicret etmesi gerekir. Bunun da yoluna şeytan oturur ve hicret edip yerini yurdunu mu terk ediyorsun? Hicret eden ipte bağlı bir kısrak gibidir der. Yani özgürlüklerin kısıtlanacak, orada zora düşeceksin manasında. Ademoğlu onu dinlemeyip hicret eder, sonra ona karşı cihat yolunda oturur. Yani Müslümanların yanına da gelince küfre karşı cihat etmesi gerekir. Ve cihat canının ve malının yok olmasıdır. Savaşıp öldürüleceksin, hanımın nikahlanacak ve malın bölüşülecektir. Yani hanımına da malına da başkaları konacak. Ademoğlu ona karşı gelip cihat eder. Onlardan kim bunu yapar ve ölürse veya... Hayvanı onu üzerinden atar ve öldürülürse, öldürürse onu cennete sokmak Allah üzerine bir haktır. Bunu Ahmet, Nesai, İbn-i Ban, Taberan ve Beyhaki Şuab-ı İman'da rivayet etmişlerdir. Evet. 17. İblisin sözleri yemin devam ediyor. Sonra andolsun önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım da sen onların pek çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Burada şükür Küfrün zıttıdır. Şükür kulluğun gereğini yerine getirmektir. Küfür ise kulluğun gereğini yerine getirmemek, nankörlüktür. İbn Abbas radiallahu dedi ki, önlerinden sokulmaktan kastedilen, yani iblisin kişiye önden yanaşmasıyla kastedilen, onları ahiret konusunda şüpheye düşürmez. Arkalarından sokulmaktan kastedilen, onları dünyaya meylettirmesi, sağlarından sokulmak dinin meselelerini karışık göstermesi, sollarından yanaşmak, nefsani arzular ve günahları onlara sevdirmesidir. Çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın sözü, onların çoğunun muahhid olmayacağıdır. Yani şeytan böyle bir söz verdi. Şükredenlerden olmamaları demek ki tevhid ehli olmamaları, Allah'a gerekli gibi birlememeleri şeklinde tecelli edecektir diyor. İbn-i Hacer Radyanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah ve akşam şu duayı muhakkak yapardı. Allahum mahfazni min beyin e, min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevqi ve euzü bi azametike en ugu tale min tahti. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru. Altından helak olmaktan senin büyüklüğüne, azametine sığınırım. Burada iblisin zikretmediği şeylerden dahi sığınıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dört yönden yanaşacağını bildiriyordu iblis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstten ve alttan helak edilmekten de Allah'a sığınıyor. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, i̇bn i̇bn Hakim sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. 18. ayet buyurdu ki, yani Allah buyurdu ki, Kınanmış ve gazaba uğramış olarak çık oradan. andolsun olsun ki onlardan her kim yani kullardan, Adem oğullarından her kim sana uyarsa cehennemi hep sizinle dolduracağım. İbn Abbas radıyallahu anh'a yani zemmedilmiş olarak kınanmış demektir. Med'ûrâ ise gazaba uğramış demektir. 19. ayet Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. İkiniz de Dilediğiniz yerlerden yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. O takdirde zalimlerden olursunuz. Bu ağacın hangi ağacı olduğu hakkında çeşitli sözler, ileri geri konuşmalar olmuştur. Vahiy bize bunu bildirmediği için ve bu akıl ile, re ile tespit edilebilecek bir şey olmadığı için bize bu konuda ancak susmak düşer. Bu konuda sahih, sabit bir rivade olmadıkça. E, bu tartışmalara girmenin bir manası yoktur. Önemli olan burada şuna dikkat etmektir. Bu, bu konuda şöyle bir açı var. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı o aç cins idi. Fakat iblis hileyle bunu Allah sizi sadece şu ağaçtan yasakladı. Bunun cinsinde olan diğer ağaçlardan değil. Diyerek böyle bir hileyle e, kandırdı. Ve bu konuda da Allah adına yemin etti. Şimdi iblisin Adem Aleyhisselam'a ve Haba Aleyhisselam'a hilesiyle ilgili kısımlar geliyor. 20. ayet Şeytan kendilerine gizlenmiş olan avlet yerlerini onlara göstermek için, onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz size bu ağacı sadece siz iki melek olursunuz veya ebedi olursunuz diye yasakladı dedi. 21. Ayrıca muhakkak ki ben size öğüt verenlerdenim diye ikisine de yemin etti. Katade dedi ki, şeytan Allah adına yemin ederek onları aldattı. Mü'min Allah adına aldatılabilmektedir. Yani mü'min Allah adına aldatılabilmektedir. Şeytan onlara, ben sizden önce yaratıldım ve sizden daha bilgiliyim. Bana uyun ki size yol göstereyim dedi. İlim ehlinden birisi şöyle derdi. Bunu Katade söylüyor. Yani e, ilim ehlinden bu birisi ya tabinin büyüklerinden veya sahabeden biris. Biz Allah adına yemin ederek bizi Allah adına yemin ederek aldatan aldatır. Bunu Hasem-i İsnat'ta Taberi ve İbn Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. es de şöyle dedi, Adem Aleyhisselam, ey Rabbim, şeytan senin adını anarak yemin etti. Ben de yarattıklarından hiç kimsenin senin adını anarak yalan yere yemin edeceğini düşünmedim dedi. Bunda İbni Ebi Hatim rivayet etmiştir. 22. ayet, böylece ikisini de aldatarak düşürtüp Ağacı tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ee, ve üzerlerine cennet yapraklarından üst üste yapıştırmaya başladılar. Rableri de o ikisine ben size bu ilk iki ağacı yasaklamadım mı? Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi buyurdu. Hudellâhumâ. <Gülüyor> Bir gururim. Evet, aldatarak atarak düşürdük. Katade dedi ki, Adem ile hava ağaçtan yemeden önce avret yerlerini görmüyorlardı. Bu konuda hatta şey bile söylenir. Ee, yani İsrailiyat gelen rivayetlerde, yani avret bölgeleri tırnak gibi bir şeyle, sert bir şeyle kaplıydı diye bazı rivayetler var. Doğrusunu Allah bilir, İsrailiyat kaynaklı rivayetler. Fakat bu konuda sayı olarak gelen bu. Adem ile Havva ağaçtan yemeden önce avret yerlerini görmüyorlar. Demek ki bu ağaçtan yemek avretlerinin açılmasına sebep olan bir şeydi. Bu ağacın meyvesi. İblis de zaten şu ayette, 20. ayette belirtildiği gibi onların avretlerinin açılmasına vesile olacak şey için bu ağaçtan yemelerine gayret ediyor. Adem aleyhisselam Ey Rabbim tevbe edip bağışlanma dilesem ne dersin dedi. Allah Teala o zaman seni cennete sokarım buyurdu. İblis ise bağışlanma dilemeyip mühlet istedi. Her birine isteği verildi. Mücahit dedi ki yaprakları koparıp kendilerine giysi şeklinde örtmeye başladılar. 23. ayet Dediler ki Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz. Mücahit ve Said bin Cüber dediler ki Adem ve Havva aleyhisselam bu kelimeleri Rabbinden öğrenerek söylediler. Yani bunları yine Allah'tan öğrenerek söylediler. 24. ayet buyurdu ki, Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir süreye kadar karargah ve geçim vardır. 25. buyurdu ki, Orada yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz. Yine oradan çıkarılacaksınız. Yani diriltilip çıkarılacaksınız. Esuddi dedi ki, yılan lanetlenerek ayakları kesildi. Karnı üzerinde sürünmeye terk edildi ve rızkı, toplama, e, rızkı topraktan kılındı. Adem ve Havva ile iblis ve yılanın birbirine düşman olarak yeryüzüne inmeleri emredildi. Çünkü onlara yılan suretinde gelip aldatmıştı. İblis. Onlara yılan suretine gelip aldatmıştı. Yılan kendisinin içerisine iblisin girmesine izin verdiği için e, böyle cezalandırılıyor. İbn Abbas r.a'da Adem aleyhisselam Mekke ile Taif arasında dehna denilen yere indirildi. Yine İbn Abbas dedi ki onlara yer üzerinde bir karargah ve yerin altında bir karargah vardır. Belli bir süreye kadar faydalanma ise. Cennete veya cehenneme varıncaya kadar hayattır. Yine İbn Abbas Radyalanma dedi ki, kararga kabirlerdir. Belli bir süreye kadar faydalanma ise hayattır. 26. ayet Ey Ademoğulları! Sizin avret yerlerinizi örtecek bir elbise ve mal indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alırlar. Allah Azze ve Celle bize şu misali veriyor. Yani Adem Aleyhisselam ve İblis arasında geçen, Havva Aleyhisselam arasında geçen bu kıssadan e, görüyoruz ki insanın ilk iptila edildiği fitne, imtihan, e, avretleriyle alakalı, haya duygusuyla alakalı. Bu kıssanın ardından Allah Azze ve Celle bütün Ademoğullarına hitapen sizin avretli yerlerinizi örtecek elbise indirdik diyor. Ve takva elbisesi ise daha kaylıdır, buyuruyor. i̇bn Abbas radyalanma, verişen, mal demektir, diyor. Burada e, ve mal indirdik. Yani örten, örtünecek elbise, verişen, oradaki riş, maldır, diyor. Ve mal indirildi. Mücahit dedi ki, Araplardan bazıları Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederler ve kişi tavaf ettiği elbiseyi başka zaman giymezdi. Yani tavafa haz. Özel bir elbise edilmişlerdi. Verişen kelimesi mal demektir. Kata dedi ki takva elbisesi imandır. Yani kişi iman sayesinde haya sahibi olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayanın, imanın önemli bir cüzü olduğunu. Ve bir takım hadislerinde haya gitti mi peşinden iman da gider buyurarak bunun önemini belirtmiştir. Kişinin örtülme tesettürle ilgili erkek olsun kadın olsun, çocuk olsun, büyük olsun, e, örtünme ile ilgili dürtüleri haya duygusundan kaynaklanır. Haya ise imandan kaynaklanır. İşte Allah Azze ve Celle'nin takva elbisesi ise daha hayırlıdır dediği şey ise imandır. Dolayısıyla iman bulunmayan bir kimse de, takva bulunmayan bir kimse de haya e, körelir ve hayasızlık ortaya çıkar. 27. ayet, Ey Ademoğulları, şeytan ana babanızın avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizde de fitneye düşürmesin. Çünkü gerçekten o ve taraftarları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları iman etmeyenlerin velileri, dostları kıldık veya onların üzerinde tahakküm edici efendileri kıldık. Burada, Cinlerin, iblisin tayfesi olan, onun askerleri olan cinlerin de insanların göremeyeceği yerden insanları gözlediklerini ifade ediyor. Dolayısıyla işte cin gördük, cini asli suretinde gördük diyenlerin bu sözlerine itibar edilmez. Cinler ancak beşerden veya hayvanattan bazı varlıkların onlarda büyücü olanları yapıyor. Onların suretlerine girerlerse görünebilirler. Kendi asli yaratılışlarında insanlara dünya hayatında görünmezler. Beşeri alemde görünmezler. Artık rüyada veya işte cinlerin kaçırdığı söyleniyor bazı kimselerin bu konuda. Sahih rivayetler de vardır. Böyle bir ortamda görünmeleri hali müstesnadır. Fakat dünya hayatının aslı, zahiri itibarıyla cinler, insanları, iblisin tayfesi olan cinleri, insanları insanların göremeyeceği yerden gözetlerler ayetin açık ifadesiyle ve onların büyücüleri yılan ve daha başka suretlere girerek kendi asıl suretlerinden başka suretlerde insanlara görünüp konuşabilirler. Mücahit dedi ki o yaraftarlar sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kavlinde kastedilen taraftarları cinler ve şeytanlardır demiştir. Ebûrerâdîvânten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler. Bunlardan biri, ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları döyecekler. İşte polis, jandarma, asker gibi veya zabıta gibi kimselerden bahsediliyoruz. Yani zulüm devletlerinde bu görevleri alan kimseler. Bunlar demek ki cehennem ehlidirler. Bunlar ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar. Yani bir nevi yoklar olup insanları döyecekler, Müslümanları döyecekler. Diğeri,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 Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve açılıp saçılarak teberrüt yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili karga gibi azdır. Yani karga sürüsü içerisinde ayağı sekili olan, ayağı böyle alacalı olan nasıl çok az ise kadınlar arasında da böyle hayal duygusunu koruyup bu teberrütten sakınan, açılıp saçılmadan sakınan azdır. Dünyada Müslüman gibi bir muamele görseler bile işte sırf Müslüman desinler diye e, Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şekilde başka şekilde örtünmüş gibi görünseler de Allah Resulü Aleyhisselatü bu kimselere münafıklar diyor. Yani bugün maalesef e, tesettür ahkamı gereken ihtimam gösterilmediğinden, bu konuda e, haya duygusu da kaybolduğundan, e, namaz ehli bile olsa kadınlar, cariyeler kadar bile örtünmüyor. Çünkü cariyelerin sadece elleri ve yüzleri açıktı. Onun dışında çarşaf giyerlerdi. Yani bu Mahmud Efendi cemaatinin giyindiği gibi giyinirlerdi cariyeler. Hürler ise ekstradan yüzlerini ve ellerini de örterek cariyeleri muhalif. Yani onların hür oldukları bilinsin diye. Bilinip de eziyete uğramamaları için onlar böyle örtünmeleri emrediliyor. Ahzab suresi 19. ayetinde. İşte Cariyeler gibi dahi örtünmüyorlar. Bunun yerine işte Avrupa modası, bugünkü tesettür olarak giyilen, işte manto, üzerine başörtüsü gibi giyimler, Avrupa modasından esinlenerek Müslümanların arasına sokulmuştur. İşte bu da örtüyor. Örtü de işte örflere göredir gibi çeşitli dalavarilerle bu yutturulmuştur Müslümanlara. Tabi bunun akabinde hemen ilk önce manto şeklinde giren bu kıyafetler, daha sonra tesettürü de ihlal ettirecek şekilde darlaşmaya, belden daraltmalı hale gelmeye başlamış. İşte Başörtüleri cicili bicili, çiçekli, böcekli hale sokulmuş, yaldızlanmış, e, süs haline getirilmiş. Ondan sonra artık e, dış elbise vasfını tamamen kaybettiren yarım pardesi şekline girmiştir. Dolayısıyla kadın ev içerisinde giydiği kıyafetin dışarıda görünmesine sebebiyet vermiştir. Daha sonra bu tamamen terk edilmiş. Bu manto da terk edilmiş. Buna da gerek görülmemiş. Yerine göre bazen e, saydam, şeffaf denilebilecek, transparan dedikleri manto yani iç kıyafeti tamamen gösteren vücut hatlarını belirten dar elbiseler hatta kot pantolonla, dar kot pantolonla fakat başı örtülü bir şekilde e, bütün vücut ağzaları belli bir şekilde haya duygusunu tamamen yok etmiş e, bir topluluk bu topluluk başörtüsü için sokaklarda, meydanlarda mücadele eder olmuş. Yani şeytanın emrettiği şey için, şemr, şeytanın emrettiği bir kıyafet için, tahrik edici kıyafetler için, Allah adına, dini adına başörtüsü için top, e, sokaklara çıkıp mücadele etmişler. Bunun için hapislere girenleri var, okullardan olmuşlar vesaire vesaire. Fakat hiçbirisi Allah'ın emrettiği, Rasulünün emrettiği, sahabelerin uyguladığı tesettürü iltizam etmeyen kimseler. Allah yardımcımız olsun. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teberrüt yapan, açılıp saçılan kadınlara lanet etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Şüphesiz kadın avrettir, dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Şişt! Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir ifadeyle kadının bütün azalarıyla avret olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Zaten başka türlü bir şey düşünülmesi imkansızdır. Gerek Kur'an ayetlerinden, mesela kadının yüzünü açabileceğini çıkarmak tahriftir, sapıklıktır, açık bir sapıklıktır. Kadının yüzünü açması, bakın mesela bu konuda gelen ayetleri bir arada düşündüğünüz zaman, lugavi tahlillerini de bir tarafa bırakın. Nur suresinde mesela, 31. ayetinde kadının mahremlerine karşı tesettürü zikredilmektedir. Ahzab 59. ayetinde evinden çıktığı zaman tesettürü ifade edilmektedir ki başları üzerinden saldıkları, idna ettikleri cilbapları ile tam bir tesettür, Eviçi kıyafetlerini dahi gizledikleri tam bir tesettür emredilmektedir. Nur suresi 60. ayetinde ise bir ruhsat verilmektedir. Ne için ruhsat? Evlenme ümidi kalmamış, doğurganlıktan kesilmiş ihtiyar kadınların evet. artık bir cazibesi kalmamış kadınların sadece yüzlerini açabileceklerine dair bir ruhsattır. Yani hür olup da doğurganlık yaşını geçmiş mekaidun minen nisa denilen sınıftan olan kadınlar, yaşlı olan kadınlar cazibesi olmayan kadınlar eğer isterlerse yüzlerini açabilirler. Böyle bir ruhsat var. Fakat açmamaları daha iyidir. Bu iffetli olmaya hayaya daha yakındır, takvaya daha yakındır buluyor. Yani bu yaşta olan kadınların yüzlerini örtmesi müstehaptır. Onun dışında genç olan kadınların, doğurganlığı olan, çekicili olan, cazvesi olan kadınların yüzlerini örtmeleri her halkarda, yani yabancıya karşı örtmeleri farzdır. Ama Mahremlerine karşı olana gelince mahremlerine yüzlerini gösterebilirler. Ma zahara min ha, eğer ma zahara minha kısmını, hani diyorlar ya sahabe ihtilaf etmiş, İnan aslında sahabe de ihtilaf etmemiştir bu konuda. Sadece adam gibi düşünmek gerekiyor, tedbir etmek gerekiyor bu ayetleri. Bu illa ma zahara Minha ifadesini, mesela el ve yüzdür diyen sahabeler bunu mahremlerine karşı e, avret değildir diye zikrediyorlar. Evine gelen mahremlerine karşı avret değildir bu. Bu sebeple insanlar Maza illa mazahara minhai el ve yüzdür diye mutlak alıp kadın işte dışarıda el ve yüzünü açabilir Hanefilerin hepsedi göçte olduğu gibi böyle genel aldıkları için bunu bu sefer mahremlerine karşı avreti için re ile başka bir tayinde bulunmaya kalkışmışlar ve demişler ki aynı erkekte olduğu gibi dizle göbek arası kadının kadına karşı mahremi avreti diye böyle bir şey yok. Yani hiçbir nasda kadın kadına karşı avreti dizle göbek arasıdır diye bir şey yok. Bunu destekleyen hiçbir nas yok. Zayıf nas, rivayet bile yok. Bilakis abdest azalar. Yani Nur suresi 31. ayetinde bildirilen abdest azalarını sadece illa ma zahra gösterebilir. Çünkü kişi kadın mahremlerinin yanında abdest alabilir, kollarını açabilir, işte küpe taktıkları ziynet yerleri, küpe e, taktığı. İşte boynuna gerdanlık takar, boğazı bu kısımlardır. ayağa ayak bileğine kadar, halhal takar ayağına, ayak bileği. Bir de kadınlarda, bizde adet değil de eski kadınlarda, e, bu ayetlerin nazil olduğu sırada kadınlarda, pazubent denilen halhal gibi bir takı olurmuş. Bu yüzden pazuya kadar sahabeler e, bu kısmı, Nur Suresi 31. ayetindeki zinet yerlerini böyle tarif ediyorlar. İzin verilen zinet yerleri ancak bunlardır ve bunlar... Sadece kadının mahremlerine karşı olan örtülmesidir. Şimdi şöyle topluca düşünecek olursak Nur Suresi 31. ayeti sadece Nur Suresi 31. ayetinde zikredilen mahremlerine, bütün mahremlerine değil. Mesela amca, dayı da mahremdir kadına ama bunlar zikredilmiyor ayette. Demek ki bunlara bu kollarını, boynunu falan gösteremez, yüzünü gösteremez. İlla mazahara minha e, zinet yerleriyle kastedilen kısımlar işte bunlardır. Mahremlerine karşı ancak kadın abdest azalarını gösterebilir. Ahzab 30, 59. ayeti. Kadın dışarı çıkmak istediği takdirde başının üzerinden saldığı bir örtüyle bütün vücudunu örtecek. Hatta ayakkabısı ayağının şeklini ifade ettiği için el yerde süreyecek. Yani ayaklarını da örtecek. Tam bir örtü içerisinde olacak. Ahzab 33. 53, bu ayetlerde ise ev içerisinde olduğu takdirde şayet evde yabancı varsa perde arkasında, yani örtülü dahi olsa birbirlerinin görmesini engelleyecek şekilde. Arada bir örtü olmaz veya duvar olması ayrı odalarda bulunmaları, yani haremlik, selamlık dediğimiz şey emredilmektedir. Bunların hepsi yerli yerinde, belli bir zaman süreci içerisinde ayrı ayrı gelmiş emirlerdir. Bu sebeple sahabe arasındaki uygulamalarda bizim bu söylediklerimize farklı bir şey gördüğünüzde bilin ki, Hicap emrinin bu kademelerinin evvelinde gelmiş şeylerdir. Mesela Bukhari'den rüayet getiriyor. Diyor ki, işte sahabeler diyor hastalandıklarında hanımlarıyla birlikte birbirlerini ziyaret ederlerdi. Veya bir kadın hastalığında erkekler de onu ziyaret ederdi. Demek ki diyor, örtülü olduktan sonra erkek kadını veya kadın erkeği ziyaret edebilir diye hüküm çıkarmaya kalkıyorlar. Hayır, Hicap emri aşamalar halinde gelmiştir ve en son, bu konuda en son nazlı olan ayet 53-55. ayettir. Yani kadınla erkeğin birbirini görmesini engelleyen ayet e, hicretin 5. senesinde nazlı olmuştur. Yani Hendek Savaşı sırasında Hendek Savaşı'nın akabinde nazlı olmuştur. En son bu ayetler. Ahzab suresi. O uygulamadan sonra bu gibi Pek çok şey, daha önce yapılan pek çok uygulamada terk edilmiştir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazında kadınların yanına da uğrar. Bayram namazgârına kadınların çıkmasını da emreder. Bu emir hala bakidir. Bunu ortadan kaldıran bir e, tahsis eden, taklit eden bir delil gelmemiştir. Kadınlar bayram namazgârına çıkar. Bayram hutbesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların yanına gidip vaaz ederdi. Yalnız başına giderdi. Çünkü kadınlar erkeklerden uzak bir yerdeydi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitabetinde kadınlar işlemeyecek yerdeydi. Dolayısıyla göremeyecekleri de bir yerde. Yani birbirlerini erkeklerle kadınlar örtülü dayı olsalar ayrıntılı bir şekilde göremeyecekleri bir yerdeydi. Allah Resulü özellikle onların yanına gider ve onlara da hutbenin içeriğiyle ilgili vazumasette bulunurdu. Bu terk edilmiştir. Delilin nedir? Ebu Ömer Ömer ve diğer müminlerin halifelerinin, sahabelerin böyle bir uygulamada bulunmayışlardır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi şu Hicap ayetinin, haremlik selamluka ilgili Ahzab 55. ayetinin nüzulünden sonra böyle bir uygulama yaptığı bilinmemektedir. Bu uygulama, yani bayram namazgahında kadınların yanına gidip de vaaz-ı nasihat etmesi i̇bn Abbas'tan nakledilir. i̇bn Abbas da o sırada çocuk olduğu için orada bulunabildiğini, bu yüzden ayrıntılarını anlatabildiğini söylemiştir. Bundan sonra böyle bir uygulama olduğuna dair bir delil karine elde mevcut değildir. Dolayısıyla burada işte kadın, erke estağfurullah erkek gidip kadınlara ders verebilir diyenlerin de... E ...bir açıdan muhalefet ettiklerini görüyoruz. Fakat umumi olarak... ...yani mescitlerin disiplini içerisinde... ...kadınlar erkeklerini birbirine... ...görmeyeceği şekilde... bölme olursa... ...bu dersi dinlemelerinde... ...bir sakınca yoktur. Çünkü müminlerin kadınları... ...mescidin nebeviye bitişik olan... ...müminlerin annelerinin evlerinde... ...yani onlar mescide tabi yapılardı. Mescide bütünleşikti. Hepsinin kapıları mescide açılıyordu mesela Ayşe radıyallahu anh, Ümmü Seleme radıyallahu anh ve diğer müminlerin annelerinin evlerinde bulunduklarında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sohbetlerini, hutbelerini içtip dinleyebiliyorlardı. Evet, 28. ayet Onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman biz atalarımızı bunun üzerine bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. Yani Allah'ın bütün bu emrettiği şeylerden sonra yasakladığı şeylerden sonra iblis bir nesli kandırır. Tıpkı Adem ve Havva'ya hakkı batılı karıştırıp yani bir e, hile yapıp fitneye düşürdüğü gibi Adem oğullarına da böyle bir hilede bulunup hayasızlığı onların arasına yaymasına rağmen bir nesilden sonra gelen nesil ne diyor? Demek ki biz atalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Öncekilerinin, kendilerinin öncekilerinin yoluna uymayı Allah'ın emrettiğini iddia ederler. De ki, Allah elbette ki hayasızlığı emretmez. Burada gördüğü gibi Allah Azze ve Celle fıtratla delil getiriyor. Yani Allah'tan, yani bu topluluğun iddiasına bakın. Bize bunu Allah emretti diyorlar. Ellerinde delil var mı? Evet. Yani Allah'tan, resulden bir delil yok. Ama yani atalarımız koskoca bir nesil sapacak değil ya deyip onları takip ediyorlar. Bu Kabe'yi çıplak tavaf etme hakkında. Allah Azze ve Celle ise cevabında bakın fıtratı getiriyor. Demek ki hak fıtrata uygun olandır. Batıl fıtrata çelişir. De ki Allah elbette ki hayasızlığı emretmez. Yani siz Allah'ın bunu emrettiğini iddia ediyorsunuz ya, elinizde hiçbir delil yok. Şu vicdanınızın sesinde mi dinlemiyorsunuz? Allah hayasızlığı emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bilmediğiniz yani ilim üzere değilsiniz. Siz sadece zan üzerindesiniz. Şayet bunu Allah emretmiş olmasaydı bizim atalarımız, babalarımız, bizden önceki nesil bunu yapmazdı. Zihniyet bu. Tıpkı günümüzde bazılarının mezhep taklidi üzerinde direnen bazıların yaptıkları gibi veya tasavvuf taklidi üzerinde direnen bazıların yaptığı gibi onların vardır bir bildiği. Bildikleri olmasa bunu yapmazlardı. Siz Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Mücahit ve Sütli dediler ki onlar Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Onlara niçin böyle yapıyorsunuz denilince de atalarımızı bu hal üzere bulduk. Bunu bize Allah emretti derlerdi. 29. De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak ona dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi döneceksiniz. Mücadeledi dedi ki, el-kist ifadesi adalet demektir. Ayette ister kilise olsun, ister başka bir yerde olsun, her nerede namaz kılarsanız her mescitte yönünüzü Kabe'ye çevirmek emredilmiştir. Yani ister kilisede namaz kıl, ister havrada, ister başka bir yerde, buralarda namaz kılmak caizdir. E, yönü kıble olarak Kabe'ye çevirmek emredilmiştir. Cennetlik olanlar cennetlik olarak, cennemlik olanlar cennemlik olarak diriltilecektir. Ebu Aliye dedi ki, Adam Aleyhisselam zamanında sizleri İslam fıtratı üzerine kıldığı gibi dini Allah'a halis kıldınız. Ona öylece dua ediniz ve ondan başka ilah edinmeyiniz. Yine onlara dini, duayı ve ameli sadece Allah'a halis kılmalarını Sonra yüzlerini Kabe'ye çevirmelerini emretti. i̇bn Abbas radıyallahu da şöyle dedi. Allah Teala Adem oğullarını sizi yaratan odur. Kiminiz kafir, kiminiz mümindir ayetinde belirttiği gibi, tegabülün ikinci ayetine belirttiği gibi, mümin ve kafir olarak yarattı. Sonra kıyamet günü onları mümin ve kafir olarak diriltecektir. Yani ayetin sonundaki başlangıçta sizi yarattığı gibi döneceksiniz ifadesi. Başlangıçta sizi müminler ve kafirler olarak yarattı. Onu ezeli ilmiyle biliyordu. E, müşahede alemine çıkmakça biz kimin kafir olacağını, kimin mümin olacağını bilmiyoruz. fakat Allah'ın ilminde bu sabittir. Sonra kıyamet günü e, işte buna göre diritecektir. İbn Abbas radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hitap ederek şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ey insanlar, muhakkak sizler Allah Teala'ya yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz. Yani ilk yaratıldığı gibi, yalın ayak, çıplak, ilk anne karından doğduğunda nasıldır? Yani ayakkabılı doğmaz, elbiseli doğmaz ve sünnetsiz olarak, yani dünyada sünnet olmuş olsa bile, sünnetsiz olarak, yani vücut ağzaları tekrar tamamlanmış, yeniden doğmuş gibi bu şekilde diriltilecekleri. Çünkü e, bu konuda gelen rivayetlere bakarsanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanın acbuz buz denilen kemikten, yani kuyruk sokumu, kemiği dışında, bütün e, kemiğinin toprak olacağını, bu kemikten tekrar diriltileceklerini bildiriyor diğer bazı hadislerde. E, i̇şte burada, yenilendirilişte insanlara yeni bir beden verilecektir. Yani dünyada sünnet olmuş olsa bile orada sünnetsiz olarak haşrolunacak. Cabir Radyalan'ta gelen rivayetten Nebiyal'a satırsam şöyle buyurdu. Her kul öldüğü hal üzere diriltilecektir. Yani bu iman meselesiyle ilgili. Şurada zikredilen e, fizyolojik, fizyonomik görünümüyle alakalı. Şu kısmı ise manevi durumuyla alakalı. İman ehli ise, yani iman üzere öldüyse o hal üzere diriltilecek. Küfür üzere öldüyse o hal üzere diriltilecektir. 30. ayetle bugünkü dersi tamamlayalım. O kimini hidayete erdirdi, kimi, kimi de sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları veliler edindiler. Buna rağmen kendilerini doğru yolda zannederler. Kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannederler. Demek ki bir kimse batıl bir yol tutup, haktan sapmış bir yol tutup kendisini hidayet üzere zannetse bu asla onun için mazeret değildir. Ali bin Ebi Talib rivayet edildiği gibi o Dariminin sünnende gelen rivayete şöyle demiştir. Bir kimse Cepheden cepheye cihad için savaşsa, Allah yolunda işte bu mücadeleyi gösterse, rahat görmese, sonra Kabe'de rükün ile makam arasında öldürülse, yine de Allah onu hidayet, hak üzere olduğunu zannetti, kimselerle beraber haşreder. Demek ki hakkı ve batılı tanımak, insanın, aynı şekilde hak ehlini ve batıl ehlini de tanımak, insanın üzerine düşen en önemli vazifelerden birisidir. Hak elini, hakkı, hak elini tanıyıp ona destek olmak, batılı tanıyıp, şşşt. otur bakayım oraya, batılı tanıyıp, batılı elini tanıyıp onlardan da uzak durmak insan üzerine önemli bir vazifedir. Bu ayette bunu en açık bir ifadeyle ortaya koyuyor. Tekrar edelim, o yani Allah azze ve celle kimini hidayete erdirdi, kimi de sapıklığı hak etti. Yani Allah onu saptırdı ama o hak ettiği için saptırdı. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları veliler edindiler. Buna rağmen kendilerini hidayet üzere, doğru yolda zannederler. Ali radıhallah şöyle diyor. Kitap ehlinin ilkleri, el-kitap ehli yani Yahudi ve olanlar onların ilk başta ki temsilcileri hak üzerindeydiler. Sonra Araplarla ortak koştular ve dinlerinde bidatler çıkardılar. Onlar batılda çabaladılar ve kendilerini hak üzere zannettiler. Sapıklıkta çabaladılar ve kendilerini hidayet üzere zannettiler. Dünya hayatındaki çabalar boşa gitti, onlar iyi bir şey yaptıklarını zannettiler. Sonra sesini yükselterek şöyle dedi, Onlar cehennemliklerden uzak değildir. Bunu Hasan-ı Risinat'ta taberi rivayet etmiştir. Şankıtı Advaul Beyan'da şöyle demiştir, dipnot olarak bu açıklamayı da önemli binayen düştük. Allah Teala bu ayette, Kafirlerin Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiklerini ve onlara itaat ederek Allah Teala'nın dinle muhalefet ettiklerini, bununla beraber kendilerinin doğru yolda olduklarını zannettiklerini beyan ediyor. Başka bir yerde de bu durumda olan insanların amel bakımından en çok ziyana uğrayanlar olduklarını açıklar. Bundan Allah Teala sığınırız şöyle buyurmuştur: Amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanları size bildireyim mi? Yani bunlar amel eden kimseler amelde etmişler, amel sahibi kimseler. Onlar, dünya hayatındaki çalışmaları, sahibi gayretleri boşa gittiği halde kendilerinin iyi bir şey yaptıklarını zannedenlerdir. Yaptığı şeyi iyi bir şey zannederek, yani bir ilim üzere, delil üzere değil, iyi bir şey zannediyor. Bunu ve böyle yapıyor. İşte bunların bütün çabaları boşa gitmiştir diyor Allah Azze ve Celle 103-104. ayetinde. Evet, Allah izni verirse israfın yasaklanmasına dair Ârâ Suresi 31. ayeti ile bir sonraki derste tefsir dersi devam edecek. Subhaneke Allah'ım bi hamdike ve eşhedü en la ilâhe illâ ente tevekkel ve estağfiruke ve töb ileyk.